Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ayberk Çanakçı ile birlikteyiz ve konuğumuz Aykut Ertuğrul. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Aykut Bey uzun yıllardır post öykü dergisini çıkarıyor. Türkiye gibi bir ülkede çok fantastik iki aylık bir öykü dergisini bunca zamandır çıkarmak. Bir de ayrıca ben bizim okulun seminer kitap kitaplığındaki post öykünün sayı, bulabildiğim sayılarını getirdim ve ilk sayısı da yanımızda. <gülüyor> evet o sayı epey bir zamandır baskısı yok bulunmuyor. Herhalde yeni bir baskı yapsak e, onu hemen tüketecek kadar talep var. <gülüyor> bir bin kişiye kadar neredeyse bin tane talep geldi bana kabacağını söylüyorum. Ne güzel. Bu arada Kasım Aralık'tı ilk çıkışı. Hı hı. Çıkacak sayıyla birlikte beşinci, say beşinci yılı bitirmiş olacağız. Çok onu iyi. Onu da belirtmiş olalım. Çok iyi. Böylece aslında tam da yani yıl dönümünde yıl dönümü biz neredeyse... program yapıyoruz. O, oldukça şey olmuş anlamlı olmuş o zaman evet. bu evet. E, davet. E, siz... E, yani bu dergiyi nasıl... Ayrıca derginin tasarımı da çok güzel bu arada. Biz kendi şey programımızın kendi Twitter hesabında da bu kapakları paylaşacağız hı. zaten. Yani bu tasarım, yani bu bir öykü dergisi çıkarma fikri nasıl ortaya çıktı? Buradaki bölümleri nasıl... ...kurguladınız. Oradan başlayarak... ...yavaş tamam. yavaş şey yaparsak. Tamam. İnşallah... E, ...hikayeciyiz. Gevezeliğimiz... ...tutmaz <gülüyor> bitirebilirim... E, ...vaktinde. Şöyle... ...çünkü bir hikayesi var. Biz daha önce... E, ...2009... ...yılında bir Yumuşak Ye diye ...bir dergi çıkarmıştık arkadaşlarımızla. Bir edebiyat dergisiydi o. Şiir, öykü, deneme, eleştiri... ...olan içinde. E, bunu şu yüzden... ...hikayeyi şu yüzden buradan başlatıyorum. O dergide... ...biz şey demiştik. Yani biz... Ee, kendi aramızda bir şeyler yapacağız ve temel amacımız e, edebiyat içinde kalmak. E, bizim gibi olan insanları tanımak idi. Hiçbir şey yapmadıysa bile Yumuşakge şu işe yaradı. Ben post öyküyü e, tamamen daha önce tanımadığım fakat e, Yumuşakge'ye gelen mailler vasıtasıyla tanıdığım tanıştığımız arkadaşlarımızla çıkardık. İşte e, Arda Arel, Ertuğrul Emin Akgün... <gülüyor> Burcu Bayer e, ile çıkardık. Ve bunların hepsiyle biz e, Yumuşakge sayesinde tanışmıştık. E şöyle oldu yani biz bir dergi e, kapatmış idik birkaç yıl olmuştu. E, ve o sırada kendi kendimize hep şey diyorduk biraz da belki de ...teselli olsun diye. Oh iyi ki kapattık... ...bu dergicilik çok zor iş. <gülüyor> ee, nereden bulaştık... ...biz bu işe zaten? Öykümüzü yazalım... ...dergiler yayınlıyor öykümüzü zaten... ...ne <gülüyor> gerek var diyorduk ve ben şey... ...diyordum özellikle yani... E, ...arkadaşlar deli miyiz biz yani? E, dergi çıkaracaksın... ...biri dergine laf atacak, gücüne gidecek... ...başka birisi bir yazı yazacak... ...onu savunacaksın filan... ...böyle bir cephe açmaya, savaşa girmeye... ...ne gerek var diyorken... ...aslında sürekli bir şeyin üstünü örtmek için söylüyormuşuz bunu. Ee, bir gün Arda ve Ertuğrul e, otururken şu var tabii bunu da hep söylüyorum. E, dergi çıkarmadığımız her an bu virüs, virüs diyoruz ya buna. Evet öyle diyorlar. E, evet, <gülüyor> dergi çıkarmadığımız her an aslında işte sohbet ediyoruz diyelim. Güzel bir sohbet çıktı, bir şeyi keşfettik. Böyle keşif anlar olur ya küçük Hı -hı. sohbetlerde. Ya dergimiz olsa bunu yazardık aslında. Buradan dosya çıkarırdık filan diye hep de konuşuyoruz bir yandan. Bir gün artık e, biz de bir dergi çıkaralım, bir öykü dergisi çıkaralım. E, Yumuşakya'daki tecrübemiz şurada hepimiz öykücüydük. Fakat bir edebiyat dergisi çıkarmak çıkarıyorduk. E, evet öyküyle ilgili bir şeyler söylüyorduk filan ama şiir olunca bir de şairler, cerbezeli insanlar malum, oradaki kavgalarda biraz yoruluyorduk. Dolayısıyla dedik ki yani sadece kendi bildiğimiz işi yapalım bir tür dergisi çünkü Türkiye'de çok güzel örnekleri var evet, hani çok, seçilmiş hikayelerle başlayan de, adam çok, öyküyle imge öyküyle Ece, Ece öyküyle. öyküyle devam eden çok güzel örnekleri var Türkiye'de tür tür, öykü, tür dergiciliği sevildi de diyebiliriz aslında Doğru, evet. böylece işte bizde bir öykü dergi önce bir dergi çıkaralım sonra da bu dergi öykü dergisi olsun diye karar vermiş olduk. ...karar verdikten... ...bir 5-6 ay sonra... ...dergi çıktı. Çünkü içeriye... ...cidden çok çalıştık. Ee, yani... ...tam da işte neleri nasıl belirlediniz... ...dediniz ya oraya gelmiş olayım. <gülüyor> ya yani nasıl bir... ...çok klişedir ama nasıl bir dergi okumak istiyoruz. Hı hı. Ee, bir... E, ...postmodernizm meselesi... ...hele o dönemde... ...hala öyle de 5 yıl önce... ...çok konuşuluyordu. Üzerinde... ...herkes bir şey söylüyordu fakat... Doğru dürüst tanımlara ulaşamıyorduk postmodernizmle ilgili. Daha temel metinler çevrilmemişti. Herkes bir herkesin kendine has bir postmodernizmi vardı filan dedik Dayı. ki bununla ilgili yani postmodernizmle ilgili her sayı mutlaka bir yazımız, bir çevirimiz, bir soruşturmamız bir şey olsun. Bu meseleyi kurcalayalım. Post'un bir tarafı malum anlaşıldığı üzere bu bir de ama yine en azından bizim çevremizde çok konuşulan bir şey daha vardı. Yani peki biz öykücüyüz ee, sürekli bir doğunun hikaye geleneğinden bahsediliyor ee, bir efsane olarak hikayecilik bizde çok rengindir evet. işte menakıplar var efsaneler var mitler var işte bin bir gece var falan falan peki bu bizim bugün yaşayan öykücüler için ne ifade ediyor bu miras hı hı. Ee, bu mirasla biz ne yapabiliriz bu konuda çok sürekli konuştuğumuz bir şeydi postun diğer anlamı da aslında bildiğimiz yere serilen post anlamında bir de bu tarafı var. Yani bu iki konu hakkında postmodernizm ve gelenek bizim en temel e, araştırma evet. konularımızdı. Beş yıldır da aslında hep başka gündemlerde devam ederken alttan alta böyle bir dip nehir gibi bu konu hep kurcalamaya, bu konu hakkında e, üretmeye, üretmeye, e, çalışmaya, çabalamaya devam ediyoruz. E, i̇lk sayı aslında bir yeni bir şey bizi heyecanlandırmıştı o dönem. E, beş sayı böyle, normal bir dosya... ...fikrinden çıkıp... ...şöyle bir şey yaptık... ...Amak en azından o dönem... E, evet. ...çok önemli olduğu... ...bizim için çok önemli... ...bu dediğimiz anlamda önemli bir metin olduğunu hı hı. düşünüyorduk... ...ve... ...bunun... E, ...sebebini... ...bunun niçin önemli olduğunu... E, ...anlatmamız ve kendimiz de anlamamız lazım... ...geldiğinden... ...dedik ki neler yapabiliriz Amak ile ilgili... Epey bir şey çıktı ortaya. Bir özel sayıyla çıkmak da mantıklı evet. olmadığından bütün bir dosyayı neredeyse altı sayıya yaydık. Yani her sayı bizim bir, <gülüyor> bir amak hayal köşemiz vardı. Neredeyse evet. hep devreden bir dosya Hı -hı. halini aldı. Biraz amak hayal köşesi de öyle oldu. Ve bizim Yumuşak G'den de e, alışık olduğumuz, sevdiğimiz, aslında hiç umulmayacak şekilde okurun ve genç yazarların da çok sevdiği bu atölye e, fiziki evet. bir atölye değil ama bir Hı -hı. duyuru yapıyoruz. Bize şöyle öyküler yazın yani diyoruz çok ve Hı -hı. çok acayip katılım oldu evet. ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, bu geçtiğimiz 5 yıl boyunca bir sürü genç iyi öykücüyle tanıştık bu atölyeler sayesinde. Evet ben de tam onu soracaktım size. Evet bu atölyenin gerçekten beklediğiniz karşılığını gördünüz mü? Ee, evet, gördük, görmeye devam ediyoruz. Şöyle bir tarafı da var. Hani bunu da e, daha önce söyledik. Belki bazen yanlış anlaşılabiliyor ama atölyede şöyle bir, bir dergici olarak bizi de rahatlatan şöyle bir tarafı vardı. Şimdi... İlk sayısını, ilk birkaç sayısını çıkaran dergilere öykü yağar. Hem hmm. genç öykücülerden hem e, hali, hazırda, hali hazırda yazan diğer öykücülerden. Biz dedik ki ya biz e, post öykü için yaz biraz kibirli bile görünme riskini de göze alarak. Biz post öykü için yazılmış öyküler istiyoruz. Biz kimseden öykü istemiyoruz. Bizim bir atölyemiz var. Buyurun şey bize çok yardımcı oldu sağ olsun. Bu. E, ...biz uzun süren bir dostluğumuz var... ...Cemal abiyle, Cemal Şakarlı öykücü... Ee, ...şey diyordum... ...hatta e, ne, niye ya falan diyenlere... E, ...Cemal abi bize... ...bile bize şey yazdı... ...yani atölyemize öykü yazdı... Ne güzel. Ee, ...siz de dolayısıyla bize... ...destek vermek istiyorsanız atölyemize katılın... Hı hı. ...çünkü biz temelde... ...bir de... E, ...sınırların her bir atölye... ...sonuçta bir sınır çiziyorsunuz... ...öykücünün hayal gücüne... Doğru. ...diyorsunuz ki şununla ilgili bir şey yaz... Doğru. Biz bu sınırların yaratıcılığı tetiklediğini düşünüyoruz temelde. Evet. Yani e, hakim bir ezber vardır. Yani ya, sınır muhayyileyi daraltır, daraltır diye bir ezber var. Tam tersine işte sınırların e, yaratıcılığı e, ateşlediğini düşünüyoruz. Biraz işte Tekniği ulipodan, güçlendirir. Tekni, kesinlikle tekniği, tekniği güçlendiren bir şey. e, Onu da biraz da bu ulipo okumalarımız hı. falan işte o perekler, Calvinolar perek filan. Ee, bu okumalarımız da bunu çok destekledi. Ee, ve asıl atölyeye böyle girdik ve e, çok iyi öykücülerle tanıştık. Yani bugün mesela e, işte 6 yıl sayımız Kasım Aralık'ta çıkacak sayımızda şöyle bir baktım bende gelmeden e, dosyaya henüz e, çalışıyoruz üzerinde. Bu atölye vesilesiyle çalıştığımız e, bir sürü öykücü var. yani bugün öküü yanadığımız, Öykücülerin yarısı neredeyse bu atölyeden gelmiş bir şekilde çok tanışmışız. Önemli, çok önemli. Dolayısıyla kendi geleneğini de yaratan bir dergiye dönüşüyor. İnşallah amacımız o. Kendi evet. geleneğini, kendi yazar kadrosunu. E, bazen eleştiriliyoruz tabii. Hmm. E, benim de bir konuşasım varmış. Tabii tabii. Buyurun onlar. lütfen. Tabii, tabii, lütfen. E, bazen eleştiriliyoruz. Hep aynı isimler var dergide. Hmm. İşte aslında öyle değil tabii de. Ama dergi de bir, bir yandan... E, Dergiyi omuzlayanlar da var ve onlar dergi da... Dergi aynı olsun. isimlerle çıkar zaten. <gülüyor> yani elbette dışarıya açık tamamen. E, genç yazarlarla tanıştık diyoruz. Dolayısıyla bunlar dışarıdan geliyorlar. Kendi kendimize genç yazar doğurmuyoruz içeride. <gülüyor> bir de tabii Türkiye koşullarında insanlar hala 40-45 yaşında genç yazar diye anıldığı evet. için... <gülüyor> biraz öyle bir şey de var. Hani o gençlik, e, edebiyat, doğru. özellikle yazma <gülüyor> eylemi söz konusu olduğunda bayağı bir şey oluyor. Ee, bu şimdi bence Post Öykü'nün e, en önemli özelliklerinden birisi söyleşileri. Ben bu derginin hı hı. söyleşilerini çok önemsiyorum kendi adıma. Çünkü bu söyleşiler son derece ne diyeyim hazırlanılarak yapılmış. Yani yazarların eserleri üzerinde düşünülmüş hı hı. ve yazarlara doğrudan hani iyi söyleşinin özelliği şudur ya manipülatif sorular değil. Mümkünse yazarın bize eserinde olmayan bir şeyi söylemesi... ...ya da oradan bize kaynaklık edecek bir takım uh -huh. nüveler vermesi... ...şimdi söyleşi gerçekten zor bir şey aslında. Bu anlamda ben hani Burcu Bayer'i de oldukça başarılı buluyorum. Bunu da itiraf edeyim. Ya itiraf değil, buradan söyleyelim yani. <gülüyor> Çok başarılı bir söyleşi, yani röportajımı mı diyelim artık ne diyelim kendisine, bilemiyorum. Çok iyi, bu da sizin derginin en önemli özelliklerinden birisi bu. Çünkü bugün Türkiye'de baktığınızda gerçekten... Hani iyi söyleşi, iyi edebiyat söyleşisi dediğimiz şey ne kadar yani doğru dürüst yapılabiliyor ve ne kadar hani bunun e, hani edebi çünkü söyleşi de edebi bir şey aslında. Evet. Yani bunun bir edebi e, metin haline alması. Şöyle bir şey var. Evet, edebi bir şey ama edebiyatçılar yaptığında en sık rastlanan hata belki her hani burcu, Arda diğer arkadaşlar söyleşi yaparken bunu çok aramızda konuştuğumuz için onlar da dikkat ediyor diyebilirim rahatlıkla. Ee, şey e, söyleşinin aslında ya bu temel gazetecilik bilgisidir. Evet. Konuşanı ortaya çıkaran bir şey olduğu unutuluyor. Evet aynen yani öyle. Soru, Kendileri soru, öne çıkıyor tabii, söyleşi tabii, yapan. Soruları mı? hazırlayan bak ne kadar da ben de <gülüyor> biliyorum. Çok biliyorum. Ben diye, de değil mi? boş değilim. <gülüyor> evet. ee, sürekli Göstermeye çalışıyorlar. Evet, bu büyük hasar. Bence tabii. de ve rahatsız edici evet. ayrıca. Ve söyleşiyi yaptığınız kişiye de haksızlık. Ayıp. Evet. Yani ayıp da diyeceğim yani. Kusura bakmayın. Doğru bakma. doğru ayıp. evet. Bir şey şöyle Gürbüz ilk sayımızdı. Evet. Ee, çok ee, bir, bir hikayesinde var onun. Burcu ulaştığında şey demişti Şule Hanım. Yani işte bilmiyorum bu herhalde ee, bir... ...şey sayılmasana açık etmek... ...çok gizli bir yazışma... ...mahrem bir yazışma değildi çünkü... E, ...yani çok söyleş teklifi geliyor ama... ...çok hazırlanılmıyor açıkçası... ...hani siz de öyle yapacaksanız yapmayalım... ...filan demişti... ...sonra Burcu yazıları, soruları gönderdikten sonra... ...teşekkür etmişti... Evet, ...hemek evet, çünkü yani diye. bir emeğin karşılığında... E, ...gerçekten merak ediyor olmak lazım... ...bence hani bir... ...röportör, söyleşi yapan biri değilim çok sık ama... Hı hı. ...görebildiğim kadarıyla gerçekten merak ettiğiniz soruları sormak lazım. Gerçekten çalışmak lazım elbette. Ön hazırlık evet, yapmak kesinlikle. lazım. Bence o zaman işte şey de oluyor... ...yani hani bu söyleşi küçümsenen bir şeymiş gibi Türkiye'de maalesef hala. Hani birini yazarın ya da eserin reklamını yapmak daha öne de geçiyormuş gibi. Dolayısıyla o zaman hani o şey... Meşhur vardır ya Sait Faik ile Orhan Veli'nin yaptığı bir söyleşi vardır mesela. O bile bize bir sürü şey öğretir. Hatta Tabii. eskiden şey de varmış ya onun bir hikayesi de var. hani Şimdi burada siz anlatıyorsunuz Burcu hanımla ile Hanım'ın yaptığı söyleşinin hikayesini. Hani onlar bu işin hikayesini de anlatarak başlıyorlar. Dönüşen bir şey de var aslında hı. bu anlamda türlerde ve dergiler aslında bence bu tür şeyleri... Başka bir şekilde ortaya çıkarmak için de bir araç olmalılar edebiyat dergileri. Yani bu söyleşi değil X, Y başka türler hmm. için de olabilir. Hem ortaya çıkarmak hem de dergilerin temel e, özelliklerinden birisi de şey olmalı değil mi zaten? Yani bir çıta ortaya koymak. Evet çıta. E, söyleşinin ne olduğu ile ilgili bir dergide okuduğumuzda biz sonuçta hani bir genç yazar, Hı -hı. Hani gerçekten genç yazarı tabii kastediyoruz. Evet. <gülüyor> yaşındaki genç yazarı değil. <gülüyor> evet. Dergiyi niye takip eder? Edebiyatla ilgili de bir... E, ...sezgisel bir bilgi edinir aynı zamanda. Yani kimse hani... ...söyleş nasıl yapılmış acaba diye okumaz ama... ...okurken bir söyleşinin nasıl yapılacağı ile ilgili... Bir hani ...dergiler edinir. biraz da bundan önemlidir. Evet, bir, kanaat bir kanaat edinir. Hatta işte daha genişletelim... E, ...bir eser nasıl beğenilir, nasıl beğenilmez... ...beğenilmediğinde nasıl yazılır. İşte eleştirel tavır nedir? Tabii hani dergilerin okul olmaklığı tam budur aslında. Bence de, evet. e, Dolayısıyla söyleşi yaparken de biz... Bu e, atölyeyle beraber yürüyen bir şey... O da şey bir şeye diye. dönüşüyor olmalı. En azından bizim e, amacımız oydu. Şey var tabii, söyleşide... E, işte burada her şeyi de çok eleştirdik. Biz de elbette hatalar yapıyoruz ama... bizim de düştüğümüz hatalar diyeyim. Kendimi dışarı koymuyorum. E, şeye dönüşebiliyor. E, i̇şte şunun kitabı çıkmış. İşte onu tanıtalım. Hmm, tanıtalım. E, tanıtmak için söyleşi yapalım. E, artık... Söyleş, soruları hazırlayan da sorulara cevap veren de e, bir böyle e, baskı makinesi gibi çoğaltan bir makinenin içinde bir hı hı. parça olmayı kabul edip işte aynı sorular, hı hı. aynı cevaplar evet. e, maalesef böyle bir döngüye girilebiliyor. Bu bir risk. Evet. Bundan kaçılmaya çalıştık. Peki mesela e, derginin e, hala işte atölye hala devam eden bölümlerden biri. Söyleşi hala devam eden <gülüyor> bölümlerden biri. Mesela e, zaman içerisinde bu beş yıllık süreçte e, yani ne diyeyim yeni köşeler eklediniz mi? yeni e, Ya da bazı çıkardığınız şeyler oldu mu? Bir de tabii gelecek. Biraz evet. da onu konuşalım. Şöyle çok oldu. E, hatta beni eleştiriyorlar. Ekipten arkadaşlar da eleştiriyorlar. Ya abi daha okur hani bu düzene tam yeni alışmışken niye değiştiriyorsun? Sevdi işte insanlar böyle. Mesela bu işte çok sevildi ilk yılın kapakları mesela. Bunu bir ikinci veya üçüncü yılda değiştirdik. Orada çok şiddetli çekiştik. Ee, seviyor insanlar devam edelim işte böyle ne güzel klasikleşir de filan dediler. Ben şey dedim yani e, okurlarımız anlattık e, <gülüyor> Affetsin eğer yanılıyorysa hani yaygın söylem üzerine söylüyorum bir ezber üzerine söylüyorum hani e, erkeklerde de vardır benzer ama kadınlar depresyondayken saçlarını değiştirirler Hı. sürekli filan diye bir anlayış var ya dedim ki ya benim depresyondan çıkma ritüelim de bu dergiyi değiştiriyorum o yüzden e, kapağı değiştiriyoruz bölüm yeni bölümler ekliyoruz sürekli aslında şey yok yani ee, bir rutinden kaçınmaya çalışıyorum kaçınmaya çalışıyorum ama hani bunu bir devrimci bir eylemle bir, hı hı. bir yüce ülkü için filan değil. Rutinli. Hakikaten eğlenmeye devam edebilmek hı. için. Çünkü dergi son tahlilde eğlenmek için evet çıkarılmaz. Hı hı. Eğlenmek için yapmıyoruz bunu ama neşeyle çıkarılan. Evet. Neşeyle çıkarılınca tepki bulan, o sevgisini bir. kazanabilen bir şey benim için. O neşeyi muhafaza etmek için sürekli bölümler ekliyoruz. Mesela söyleşileri bir zaman şeye dön, e, dönüştürdük. Yine çok güzel tepkiler aldık. E, farklı e, disiplinlerden akademisyenlerle diyelim hmm. Abdülhamit Kırmızı ile tarihçi e, biraz da aslında muhabbet edebileceğimizi de bildiğimiz hmm. farklı disiplinlerden akademisyenlerle e, Prost konuştuk. Kayıp Zamanın hmm. izinde kitabını konuştuk. Evet. E, onun da tam böyle hafıza zaman tarihi bir yeniden yazım olarak gördüğünü filan biliyoruz hı hı. çalışmalarını biliyoruz müthiş bir sohbet çıktı ortaya İşte diyelim Ekrem Demirli ile e, Mantıkut Tayr üzerine oturup konuştuk yani onları e, edebiyat konuşmaya davet ettik edebi eserler üzerine e, o bütün o arka filan o birikimlerini biraz da buraya yoğunlaşmak üzere davet ettik sağ olsunlar kabul ettiler çok güzel söyleşiler çıktı ortaya ee, değişen atölyelerin içeriği değişti. Farklı elli karakterle başladık. Kanettin'in elli karakterine devamlar yazıldı. Sonra bir yerden sonra şeye e, Acayip'ül Mahlukat'a dönüştü. Evet, dönüştü. Onu ben de. Sonra acayip o kitaplaştı mahlukat. biliyorsunuz. Hı -hı. Evet. Ee, şimdilerde şey mesela 3 e, sayı 4 sayıdır pardon devam eden atölyemiz şey bir sayı aslında hepsi gelecek zamanla ilgili benim zihnimde. Hı. Bir sayı postapokaliptik, İşte bu kıyamet sonrası, kıyamet öyküleri diyebileceğimiz öyküler yazmasını istiyoruz. Okurlar, yazarlardan da kendimiz de yazmaya çalışıyoruz. Ee, son sayı e, postfituristik dedik. Aslında hı. biraz kavramı da kendimiz e, ortaya İycat, atmış postla. olduk, icat <gülüyor> etmiş olduk ama ha, tam bildiğimiz anlamda fiturist öykü istemiyoruz da biraz böyle bu Black Mirror'da anlatılan hı hı. hani bu ee, makinalaşma bu teknoloji bizi 50 yıl sonra bizi, kendimizi ne? nerede bulacağız sorusunun cevabı ya biraz Black Mirror evet. bölümleri Maalesef. biz de bu soruya cevaplar düşünelim hadi diye çağırdık öykücüleri ee, oradan da çok güzel öyküler geliyor böyle anlatmakla bitmez epey değişiklik <gülüyor> yapıyoruz sürekli Peki bir şey artık yavaş yavaş uh -huh. programın sonuna da geliyoruz. Mesela uzun vadede yani post öykü ya da etrafında yani uh -huh. bir planlarınız var mı yapmayı düşündüğünüz şeyler gelecek tahayyülünüz? yürünüz. <gülüyor> ya e, ya böyle sorulara karşı cebimizde cevaplar elbette. Vardır şu an bir ceplerimi karıştırdım. <gülüyor> ee, ama açık konuşmak gerekirse e, buna devam edebilmek. Neşemizi Değil koruyarak devam edebilmek. E şöyle her dergide olduğu gibi burada yetişen öykücülerin öykülerini kitaplaştırmak. Ee, evet onu ben de kitap Evet bu müzeleri. meseleler üzerinde konuşup e, az önce bahsettiğim meseleler üzerinde bir yandan konuşmaya devam edip bir yandan edebiyat gündemini... Ee, takip, edip. takip edip yeni meseleleri kaçırmamak evet. e, kaçırmamaya devam edebilmek benim için yeterli yoksa hani bir de aynı kaliteyi korumak da önemli bir şey yani o zaman evet. içerisinde yani bir taraftan piyasanın biraz önce bahsettiğiniz çukuruna düşmemek de gerekiyor galiba Heh, tam öyle yani o e, çukuruna düşmemek ve aynı zamanda şey bile bir yerden sonra bir çukura dönüşebiliyor yani Kendimize böyle çok e, edebiyat bu anlamda insanları çabuk hasta edebilen de bir şey. Kendimize böyle çok uçuk e, idealist tırnak içinde idealist e, ülküler hı hı. E, atfetmeye e, o kılıf onları giymeye çalışırsak boldurabilir üzerimizde ve e, sakin görünebilir. Yani işte e, örnek cümle de kuramadım ama hani <gülüyor> edebiyatla dolu nesiller yetiştirmek falan <gülüyor> öyle gibi. Bir, hani bir abartıyorum ama. <gülüyor> klişelerden. Öyle bir şeyimiz Yok, evet. Edebiyat içinde kalabilmek, kendi, en azından ekipçe ve bizi takip eden okurlar da evet, kendini tekrar etmeden evet, ama aynı şeyleri devam ederek e, yeterince evet. kabul edilebilir bir e, amaç diyelim. Doğru, çok haklısınız. Evet, çok teşekkür ederiz Aykut evet, teşekkür Bey. Edelim. Sağ olun. Sağ olun. Ee, bugün e, 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında konumuz, konuğumuz Aykut Ertuğrul'du ve kendisiyle Post Öykü Dergisi'ni konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.